Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Fatma Arkman Akerson. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, Fatma Hocayla bugün son çalışmasını Edebiyattaki Tren, Şu Bildiğimiz Tren mi? E, kitabını konuşacağız. Kitap, e, Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. E, Türkçe Edebiyat'ta... E, Tren içinden tren geçen romanlar, hikayelerden <gülüyor> bahseden ve e, treni e, metnin içerisindeki e, çeşitli e, ne diyelim işlevleriyle e, birlikte e, ele alan bir e, okuma bu kitap. Hocam nereden aklınıza geldi böyle bir çalışma? Tren Tren üzerine böyle bir şey yapmak. E, tren hoş. Tren hoş bir şeydir. E, belki de en çok Oğuz Atay'ın öyküsünden etkilenmişimdir. Demiryolu hikayecileri. E, her zaman çok e, hoş ya yani, ilginç bir hikayedir. Belki de oradan takıldım. Evet, sizin bir yazınız da var zaten Demiryolu hikayecileri üzerine. Değil mi gösteriyorsunuz? Belki oradan gelen ilham bugüne kadar devam etti. <gülüyor> Ee, hocam kitabı başlarken e, tabii trenin kısa bir tarihçesine yer veriyorsunuz. E, bu mekanik e, aletin ne kadar e, yani dünyayı değiştiren, dönüştüren, zaman algısını değiştiren. E, çünkü e, bu tabii ki içine girdiğinde edebiyatı da değiştiren şeye e, dönüşüyor. Ve kronotop kavramından özellikle Bahti'nin bahsederek başlıyorsunuz metinleri incelemeden önce de. Biraz oradan bahsedeyim mi? Bu kronotop kavramı içerisinde Bahti'nin trenin nasıl bir işlevi var? Neden siz Bahti'nin kronotop kavramıyla treni birlikte düşünüyorsunuz? Şimdi kronotop dediğimiz şey bir zaman mekan yumağıdır. Ya da öykünün akışı içinde belli bir mekanda belli bir zamanda meydana çıkan bir değişiklik, bir dönemeç, bir düğüm sayılabilir. Vaktin böyle bir şey öngörüyor ya yani edebiyattaki dönemeçleri ya da düğümleri böyle adlandırıyor. Bunların da çeşitleri var. Yani mesela bir karşılaşma böyle bir dönemece yol açabiliyor. Bir eşik atlama, bir karar verme ve bir davranışta bulunma o karardan sonra bu böyle bir öykünün ya da metnin diyeyim, akışı içerisinde bir değişikliğe yol açabiliyor. Bu açıdan baktığımızda Bence tren olgusunu incelemek için e, vaktinin bu yaklaşımı bana uygun geldi. Çünkü tren hep beklenmedik diyeceğim neredeyse karşılaşmaların gerçekleşebildiği bir yer. Bu karşılaşmaların bazı sonuçları oluyor, bazıların olmuyor. Bir de bir eşik, yani trene binmeye karar verme, bir yola çıkmaya karar verme, hayatında belki bir değişiklik yapmaya karar verme olabiliyor. Yani bu trene binmek, trenden inmek, bu tür dönemeçler açısından çok verimli bir yazar açısından baktığımızda çok verimli bir e, nesne, trend diyeyim. Dolayısıyla trene böyle bir gözle baktinin yöntemiyle bakmayı denedim ama sadece baktin yok metnin içinde işte Fukoya da gönderme var yapısalcılara, gramaza, mitoloji anlayışına ya yani masal çözümlemelerine, bir takım başka yöntemlere de ufak tefek göndermeler var ama asıl baktinden yola çıktığımı söyleyebilirim. Şimdi kitapları üç küme etrafında inceliyorsunuz. Birinci küme serüven ve sınanma. ikinci küme macera ile gündelik yaşamın buluşması. Üçüncü kümeyi de yaşam öyküsü ve özgeçmişler oluşturuyor. Bu çatıyı kuran egemen toplar bölümünün üç kümesi. <Gülüyor> Burada ilk ele aldığınız eski hastalık. Reşat Nöyli Güntekin'in kitap incelediğiniz kısımda gemi yolculuğuyla tren yolculuğunu karşılaştırıyorsunuz ve birisindeki hızla diğerindeki yavaşlık e, arasında bir e, zıtlık kurarak e, bunların romanda nasıl bir e, yapı oluşturduğuna dair ve kahramanların özellikle kimliklerine dair nasıl bir yapı olduğu üzerinde duruyorsunuz. Yani zaman zaman kitapta e, trenin yanı sıra var olan diğer ulaşım araçlarıyla karşılaştırmalar içinde de e, bulunuyor bir ilk aydın şunu sorayım bu eserleri toplamak zor oldu mu yani trenden bahseden eserleri bu ne kadar bir yani bunları bildirdiniz mi mesela ilk önce çalışmadan nasıl bir süreç oldu yani zaten bazı metinleri ben biliyordum bir iki arkadaşıma da danıştım hani senin bildiğin başka ne var ne filan falan diye tabi bu 12 roman inceliyorum bu Türkçe'de yazılmış yani bu dönemde içinden tren geçen diyelim Ferhan Şensoy'un deyimiyle romanların tümü değil mutlaka başka metinlerin içinden de tren geçiyordur ama bu dağlarının bu akış, bu seçimliğim bana yeterli göründü. Dolayısıyla orada çok büyük bir güçlük çekmedim. Öyküleri derlemekte de bir takım antolojilerden yararlandım. Yani zaten benden önce bu incelenebilecek ya trenle ilgili öyküler birkaç antolojide toplanmış. Ben de onlara güvendim, onları kullandım. Hocam peki bu eserlere... Bakarken özellikle sizin çalışma alanınızda, yani Tren açısından baktığımızda şu çok velut, ilginç, tam da bir metin okuması yapılacaksa Tren bunun nesnesi olabilecek dediğiniz metinler var mı bu kitapta özellikle? Şimdi iki soru var burada. Ee... İçinde tren olan yani olduğu gibi trenin içinde geçen yani romanlara bakarsak çünkü öyküler daha farklı işliyor. İşte bir memleketimden insan manzaraları var bir de şey, kapak kızı romanı var Ayfer Ötekiler kısmen trende geçiyor romanlar olduğu gibi trende geçmiyor. Bunların içerisinde olduğu gibi trende geçmemekle birlikte tren motifinin birkaç kez roman içinde tekrarlandığı benim çok ilgimi çeken Sevgi Özdamar'ın romanı oldu. Hayat bir kervansaray. O da neden oldu? Çünkü Hayat bir kervansaray üzerine Almanya'da çok şey yazılmış, çizilmiş. O çok ilgi uyandırmış. Fakat onun Almanya'da uyandırdığı ilgiyle bir Türkiye'den e, bakan birisi olarak, bir okur olarak benim edindiğim izlenim ya da bana gelen etki çok farklı. Bu benim çok ilgimi çekti. E, Almanlar için, şimdi Sevgi Özdemar birçok şey kullanıyor. E, tekerleme, çocuk oyunu, işte değişler, e, folklorik diyeyim. E, Metinler kullanıyor, küçük metinler. Alman, Almanca, Almancasında da kitabın bunlar aynen verilmiş, kelimesi kelimesine çevrilmiş. Bunlar Alman okuyucu için çok şaşırtıcı, çok yabancı, e, çok etkileyici, yani çok beğeniyorlar bunu. Yani kötü bir şeydir demiyorum, ben de beğendim kitabı, ayrı. Ama... Onların oradan etkilenmesiyle mesela benim bunlardan etkilenmem çok farklı. Çünkü ben o kitapta söylüyorum zaten bir tane hariç, bir tekerleme hariç onu bilmiyordum. Onun dışında kullandığı bütün bu metinleri biliyordum. Türkçe de okuyunca. Ee, Almanya için olduğu kadar şaşırtıcı olmuyor. Yani kendinizi çok daha e, öz damarın, dünyasının içinde buluyorsunuz aslında. Ee, belki o kitabın farklı etkileri, yani muhakkak ki burada da bir takım, yani benim açımdan da bir takım etkileri oluyor ama, e, Almanya'daki etkiler değil. Bu benim ilgimi çekti bu Tabii bir sürü tren sahnesi de var bu romanın içerisinde. Dolayısıyla bu tren grubuna giriyordu. Bir ara verelim isterseniz hocam. Ne çalalım bugün? E bu tren ilk ortaya çıktığı zaman Avrupa'da tren üzerine bir sürü müzikler de yapılmış. Bunlardan bir tanesi Rossini'nin küçük bir keyif treni. Tren du plaisir isimli bir küçük parçası var. Onu çalarsak hoş olur. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyodasınız. Günün ve Güncen Edebiyatında ben Seval Şahin. Program konumuz, hocamız Fatma Erkan Akersan'la birlikte Edebiyattaki tren, şu bildiğimiz tren mi adlı son e, çatışmasını etlerini konuşuyoruz. Programımızın ilk e, kısmında e, hocanın bu e, kitaba e, mail etme e, sebeplerini e, kendi araştırma malzemesini toplama, toplamasını ve özellikle tren söz konusu olduğunda ona ilginç gelen eserleri konuşmuştuk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bir trende geçen eserler, bir de trenin bir motif olarak kullanıldığı eserler. Sanırım bunlar içinde, yani ben okul olarak benim açımdan çarpıcı olan memleketimden insan manzaraları ve siz bunu bir türsel olarak da bir asla tartışmaya açıyorsunuz. Yani bunu Salt bir şiir olarak e, okumayı da e, şey yapıyorsunuz. Yani o bakışta olanlara da karşı çıkıyorsunuz aslında. E, bir diğeri de tabii tutunamayanlar. Yani o, o motif olması rağmen. ikisi çok e, doğrudan ve tabii Aylak Adam. Aylak Adam ve ana yurt oteli daha doğrusu trenlerin e, uğradığı e, şehirler. Şimdi bu memleketinden insan manzaraları... İki tren birden kalkıyor ve bu trendeki insanların tek tek anlatıldığı, işte hem bir sınıf çatışması hem de bir ideolojik çatışmalarında gözlerinin seyirildiği bir eser. Ve tren tam da aslında o hız, zaman ve insanların toplu halde bulunabildikleri, aslında şairin onları toplu halde görebilecekleri bir mekan da olmuş burada. Bir nesne olmaktan çıkıp. Bir mekana e, dönüşmüş. E, o yüzden tam da o kırıl topun göbeği olmuş sanki şeyde, Memleketinde insan manzaralarında. Böyle diyebilir miyiz Hocam? Ne dersin? Diyebiliriz ama bu yalnız memleketimde insan manzaraları için geçerli değil. E, şimdi e, trenin şöyle bir özelliği var. Tren aslında yeryüzünde. Yani trenin içinde oturuyorsanız, pencereden baktığınız zaman dışarıdaki gerçek dünyayı görebiliyorsunuz. Ama bu gerçek dünyanın içinde trenin bir de kendi gerçekliği, kendi mekanı, kendi zamanı, kendi içinde ortaya çıkan e, durumlar, öyküler, konuşmalar işte neyse hepsi var. Dolayısıyla bir yazar için... Ee, taşıyıcı mekan olarak treni kullanmak çok avantajlı ee, size hem boş yani yazarsınız eğer size hem bir boş mekan zaman e, olana sunuyor. İçini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz ama hem de büsbütün dünyadan da kopuk değilsiniz. Bir yandan da rayların üstünde yerde bir yerdesiniz ama bir yandan da değilsiniz. Ee, bu ikili özelliği trenin yani hem bu dünyada ayakları yere basan bir şey olması hem de içi boş yani doldurulabilir yazar tarafından e, doldurulabilecek bir... E, mekan ve zaman bir süre sunması e, bence ilginç. Yani bu çalışmadan benim çıkardığım sonuçlardan bir tanesi e, böyle bir şey oldu yani trenin böyle bir imkan sunduğu. Mesela vapur veya uçak tam böyle bir imkan sunmuyor. Hani uçakta bulut yoksa belki şansınız varsa biraz çok uzaktan dünyayı belki görebiliyorsunuz. Vapurda zaten denizin ortasındasınız yani etrafta etraftan kopuksunuz. Trenin böyle bir ikili oyunu var ki bu bence ilginç. Yani böyle bir şey çıkmasa benim hoşuma gitti. Peki benzer bir şey mesela araba ve otobüs içinde düşünebilir mi? Ne dersiniz? Kücaile Parla'nın bir yazısı vardı. Hütürlarsınız romanında araba sevdası diye. Evet. Şimdi yenilerde bir kitap çıktı. Kayağın Özgür'ün Araba araba ve edebiyatla ilgili. Onu ben henüz okuyamadım ama işte yani trenle karşılaştırdım onunla. Şimdi ben genelde bu kitapta treni başka ulaşım araçlarıyla karşılaştırmadım. Onların da kendilerine göre muhakkak ki bir takım özellikleri, yani bir yazar istiyorsa şeye metne katma ya da bir metin taşıyıcısı anlatıyı taşıyan bir mekan olarak kullanma imkanı var tabii. E, otobüs yolculukları genellikle daha bence farklı oluyor. Daha belli bir koltuğa mahkumsunuz. Daha i̇şte, kısa ya da e, değil mi? Daha kısa süreler. E, tren daha uzun gidiyor. Kendi, daha içinde inşallah. Yani içinde yaşanan bir yer haline geliyor. Bir de otobüste yani karşılıklı oturulmuyor. Bir sırada arka arkaya oturuluyor. Fakat şimdiki trenler de biraz öyle otobüs gibi oldu. O ritim biraz azaldı. Çok hızlı gidiliyor. Belki insanlar birbiriyle pek ilişki kurmuyor. Yani trende de bir takım değişiklikler muhakkak ki var. Ama bence farklı. Yani kendi kullandığınız bir arabayla iki kişi bir yere gitmekle e, işte Trenin evet. içinde olmak muhakkak ki farklı. Evet doğru yani bir hikayet kurma e, olanağı sağlıyor aslında tren. Yani bir, taraf, bir tarafta bunlar işte hep e, iletişim, yani ulaşım ve iletişim araçları e, modernlikle birlikte hayatımıza giren ve hayatımıza dönüştürürken işte o hayatı anlatma biçimlerini de dönüştüren araçlara araçlara denk düşüyorlar aslında. Ve biraz önce dediğiniz gibi trenler de değişiyor artık. Yani o eski halleri kalmadı. <gülüyor> ben geçenlerde işte bir trene bindim. Ve sevmedim ki ben tren yolculuklarını çok seven bir insanım. Hı. O yeni trenler ve o yeni trenlerin o halinden hiç hoşlanmadım <gülüyor> açıkçası. Kendi adımı o yeni şeyleri yaratabilecek mi bilmiyorum. Peki hocam mesela bu bir de bir şey geleceği. Düşünürsek eğer, şimdi her geçen gün yeni nestelerle tanışıyoruz, yeni iletişim ve ulaşım araçları hayatımıza girmeye devam ediyor. Yani şöyle bir şey söylemek mümkün mü? Bu araçlar bizim hayatımıza girdiği zaman e, tabii ki edebiyat için yeni anlatma yolları yaratırlar gibi bir şey. Yani bu ne dersiniz? Tabii söyleyebiliriz. Bence mesela bu roman bölümünün en sonunda incelediğim üç tane roman var. Bir Engin Geçtan'ın, bir Fırat Özkan, bir de Fatih Onaydın. Bu Engin Geçtan daha yaşlı ama öbür ikisi çok genç kuşak çocukları. Onların trenleri artık bu bizim bildiğimiz hani karşılıklı oturulan trenler gerçek hayattan tanıdığımız trenler değil onlar trenlere çok daha evrensel çok yani günün sorunlarını yükleyen çok başka işlevler yüklemişler bu açıdan da yani hem tren başka işlevler yüklenebilir hem trene benzeyen başka yani ulaşım araçları mutlaka başka duygular uyandıracaktır. Bu gelecekteki yazarların problemi diyelim. Evet, yani sonuçta modernlik bunları yarattığı sürece ve gündelik hayat aslında değiştiği sürece hayatı anlatmanın aracı olan edebiyatta tabii bunu değiştiriyor. Ee, hocam peki mesela bu kitabı yazdıktan sonra e, şu, acaba şu kitapları da ekleseydim gibi bir şey oldu mu? Ya da yeni baskılarınızda mesela bu eserin Buna başka kitapları da ekleyerek genişletmek istiyor musunuz? Öyle bir niyetiniz de var mı? Buradan böyle dinleyicilerimize <gülüyor> belki aklına gelen sizin kitabınızı okuduktan sonra hani bu kendi içinde büyüyecek bir şeye dönüşür mü? Raylar gibi. Tam bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii şu sırada daha çok yeni birkaç ay oldu. Ama hani acaba bapurlar nasıl bir şey gör, işlev görmüş edebiyatta? diye ufak ufak düşünmüyor değilim. Hani tam böyle önüme böyle bir şimdi bundan sonraki işim bu olacak diye onu koymadım ama böyle kozunun içinde ufak ufak bir vapur hikayeleri ne bileyim bu sefer ama yani böyle daha Belki az edebiyat, bilim araştırması olmasın da daha böyle hikaye anlatır gibi. Ne bileyim, vapur yolculukları. Böyle bir şeylerle oynuyorum zihnimin gerilerinde. Artık yani tam bilemiyorum, olur olmaz. Hocam siz aynı zamanda kurgu da yazıyorsunuz. Yani kurgu eserleriniz de var. Peki sizin eserleri öyle bir eser yazma planınız var mı mesela? Tren geçen ya da içinde. <gülüyor> trenin şu, sırada, şu sırada bilmiyorum ve şu anda elim altında öyle bir şey yok. Belki dedim ben bir de bir tren e, romanı ya da hikayesiyle de, hikayeleriyle de karşılaşır mıyız <gülüyor> acaba diye. Yok yani, yani şimdi bir şey evet, Yani de, tren bir araştırma çalışmasıydı, kurmaca değildi yani benim için en azından. Evet. Sizin, kurmaca, sizden kurmaca okumayalı da çok oldu. Çünkü belki bu ona da vesile olur. İşte göz yaşı kuşları çıktı, bir iki sene oldu çok evet. olmadı. Yani bizim için diyelim da <gülüyor> <Buna> göre. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bitirirken sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler mi sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam konuğumuz olduğunuz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İle ilgili.